Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam. Firavun Kızıl Deniz'de boğulduktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine çok fasih, belii ve heyecanlı vaazlar vermeye başladı. Kavmi Hazreti Musa'nın ilim ve marifetteki derinliğine hayran kaldı, mest oldu. İçlerinden biri "Ey Allah'ın peygamberi, şu yeryüzünde senden daha alim bir kimse var mı?" dedi.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 Kelamullah olan Hazreti Musa'da gör. Bak kelim olan Musa Aleyhisselam ne diyor? Bunca makama sahip olduğum halde kendimde varlık hissetmiyorum. Daha öteler için ruhuma ışık tutacak Hızır arıyorum. Musa Aleyhisselam'ın Hızır aramaya karar vermesi üzerine kavmi ona dedi ki Ey Musa sen kavmini bırakmışsın. Senden daha aşağı mertebede olan bir zatın peşine düşmüşsün.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 Ben peygamberlik ilerleyim. Hızır ise velilik güneşidir. Yani benden üstün peygamberler var. Hızır ise velilerin en üst makamındadır dedi. Hz. Musa devamla Ben zamanın sultanı bir veliyle sohbet için iki denizin birleştiği yere gidiyorum. Hakikat ve marifete ulaşmak için Hızır'ı vesile kılacağım. Bunun için de uzun müddet sefer edeceğim. Ta ki ona kavuşayım.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 bir rivayete göre Yuhşâ bin Nun beraberce mola verip Musa Aleyhisselam'ın uyuduğu bir sırada balın birden canlanarak denize atladığını görmüştü. Fakat bunu Hz. Musa'ya söylemeyi unutmuştu. Musa Aleyhisselam uyanınca da ''Haydi yolumuza devam edelim. Belki daha çok yolumuz var.'' demişti. Beraberce yola devam ettiler. Uzun bir müddet gittikten sonra nihayet bir ağaç altında oturdular. Buluşma yerlerini geçip gittiklerinde Musa genç adamına azımızı geçir. Hakikaten şu yolculuğumuz esnasında epeyce yorulduk dedi. Elkef 62 Yuşa bin Nun birden hatırladı. Ben onları balığın denize attığı yerde unuttum dedi. Genç adam gördün mü? Kayaya sığındığım sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti dedi.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 bir kısım ehil zevata mahsustur ve onun özü zühdür. İhsan duygusuna vasıl olabilmektir. Yani bu ilim kalbi hayatla ilgilidir. Bununla birlikte kişinin bu hususta istidat ve kabiliyeti kadar mesuliyeti vardır. Kul kendi selameti için bu istidadı inkişaf ettirmeye mecbur. Bu da nefsin teskisi ve tasfiyesi ile mümkündür. Ledünlü ilim ise tasavvuf içinde manevi eğitim sonucu ulaşılan hak vergisi vehbi bir ilimdir. Zahiri bilgi ile elde edilemez. Nitekim Ali Aleyhisselam için Cenab-ı Hak biz ona kendimizden bir ilim öğretti. el 65 buyurmaktadır. Yine Bakara suresinde Allah-u Teala Allah'tan ittika edin. Allah size ihtiyacınız olan şeyleri öğretir. El-Bakara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 Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam'dan bu ilmi telakki etme arzusunu bildirdi. Zahiren akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip ve garayipten görünen bazı hakikatlerin hikmetini Hızır'dan öğrenecekti. Musa ona, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana doğru yolu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. El-Keyf 66 Hızır aleyhisselam,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 ve bir sabır dersi almaktı. Yani Hz. Musa'ya hal lisanıyla benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir demekteydi. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem dedi. Elkev 69 Hızır aleyhisselam eğer bana uyuyacaksan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 şu şekilde anlatılır Bunun üzerine yürüdüler Nihayet gemiye bindikleri zaman O Hızır gemiyi derdi Musa Halkını boğmak için mi onu derdi Gerçekten sen ziyanı büyük bir iş yaptın Dedi Hızır Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi Dedi Musa Unuttuğum şeyden dolayı beni muhaze et İşimde bana güçlük çıkarmayın El 71-73 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vaki oldu. Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek için gagasını denize daldı. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'ya Allah'ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi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 79-81 Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi, altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erisinler ve Rablerinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü bulur. El-Keyf 82 Ebu Zer radiyallahu anh'tan rivayete göre duvar altındaki hazine ile alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala'nın kitabında zikrettiği kens hazine altından yapılmış düz pürüzsüz bir levhadır ve orada şunlar yazılır: Kadere inandığı halde üzüntü ve bitkinlik içinde olana şaşarım. Cehennemi hatırladığı halde gülen kişiye de niçin güldü diye şaşar. Ölümü andığı halde gaflette ona da şaşırın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Demek ki başka ilimlerde öğrenmenin yarısını oluşturan sual bu ledün ilminde yasaktır. Burada talebenin nefsi faaliyetinden çok kabiliyette hazırlanacaktır. Mesela Mimar Sinan'ın ilmi, kudret ve kabiliyeti Süleymaniye Camii inşasında çalışan bütün sanatkarlarının üstündür. Bununla birlikte Sinan'ın o camideki bir mermerci ustası kadar mermer işleme sanatını bilmemesi onun için bir kusur olamaz. Çünkü o sanatkarlar da Sinan'ın talimatı altındadır. Mermer sanatını işleme inceliklerini ondan öğreneceklerdir. Gerçekten ulul azam bir peygamber olan Hz. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselama ledünni ilmi tahsil için gönderilmesi çok calibi dikkattir. Musa aleyhisselam için ledünlü ilmi bilen bir kişiden bu ilmi tahsil etmek bir nakise değildir. Bununla Hz. Musa'nın her şeyi bilen bir peygamber olmadığı, Allah'ın ilminden kendisine verilmeyen daha nice ilimlerin bulunduğu anlatılmış olmaktadır. Ancak bu ilmin kendisinden daha aşağı mertebedeki hazır vasıtasıyla verilmesi de, peygamberlerin dahi ilahi ilim karşısında, acz içinde bulunduklarını bildirmektedir. Diğer bir hikmette şudur ki Hz. Musa'nın ve Hızır'ın sahip oldukları müşterek ilim gelecek olan zülcenahenin yani dünya ve ahiret ilmine sahip olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kadrinin yüceliğini ve makamının en mükemmel makam olduğunu telkin etmektedir. Hızır aleyhisselam kıssası Aklın hadiseleri ve vukuatı ancak sebeplerle düşünüp kavrayabildiği gerçeğini de çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sebepler ve bahaneler kaldırılınca akıl aciz içinde kalır ve hikmeti kavrayamaz. Öte yandan Hz. Musa aleyhisselam şeriat sahibi bir peygamberdir ve onu tatbik ile mükelleftir. Hızır aleyhisselam da Allah'ın kendisine vermiş olduğu ledünli bir ilimle hareket etmektedir.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 akılla ilahi sırlara layıkıyla vasıl olunamayacağı kanaatine vararak aklın ötesine kalbi hayatta geçmenin zaruretini görmüş ancak bu şekilde mutlak hakikate vasıl olunabileceğini ifade buyurmuştur. Gazali Hazretleri Tehafütül Felsefe adlı eserinde felosofların felsefelerini çürüterek aklın acizini ortaya koymuştur. Kendi manevi halinde şu şekilde ifade etmiştir. Aklımı geldim. Yırtılacak derece geldi ve onun bir noktadan sonra mutlak acizliğiyle ile İdrak ettim ki ilahi sırları kavramak için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani füyüzatına nail olmaktan başka çare yoktu. Hak Teala'ya dua ve ilticalarda bulundum. Tefekkür, riyazat ve zikir gibi manevi terbiye neticesinde ruhaniyeti Resulullah'a kavuştum ve kurtuldum.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 Buhari'de bu kısa ile alakalı olarak şu mealleki bir hadis-i şerif bulunmaktadır. Allah İmranoğlu Musa'ya rahmet etsin. Eğer sabredebilseydi daha nice acayip ve garayip hadiseleri hazır ona öğretecekti. Mevlana kuddisesil de ledünlü ilmin bir nasip işi olduğunu ve buna nailiyetin ancak kalbi istidat ve murad ilahiye bağlı bulunduğunu şu misal ile ne güzel ifade eder Yakup'un Yusuf'un yüzünde gördüğü fevkaladelik kendisine mahsus idi o nuru görmek Yusuf'un biraderlerine nasip olmamıştı kardeşlerinin gönül alemi Yusuf'un hakikatini görmekten ve anlamaktan uzaktı ruhun gıdası açtır canlarınki ise açlıktır Yakup da Yusuf'un bir cazibesi vardı bundan dolayı